zaman Said Nursi'nin Afyon hapishanesinde teccid Mutlak'tayken, talebelerine yazdığı mektuplardan bazı kısımlar. Bismihi Sübhanehu Aziz Sıddık kardeşlerim, Sizi taziye değil, belki tebrik ediyorum. Madem kaderi ilahi bizi bu üçüncü medrese-i Yusufiye'ye bir hikmet için sevk etti ve bir kısım rızkımızı bize burada yedirecek ve rızkımız bizi buraya çağırdı,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 ve fit'atları tevakkuf etmiyor ve madem burada her bir fani saat bakıyı ibadet saatleri hükmüne geçer elbette biz bu hadiseden mezkûr noktalar için kemale sabır ve metanet içinde mesrurane şükür etmemiz lazımdır. Denizle hapsinde teselli için yazdığımız bütün o küçük mektupları size de aynen tekrar ederim. İnşallah o hakikatlı fıkralar sizi de müteselli ederler.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 Birdenbire kış, dehşetli hiddeti ve ağlamasıyla tetabuku, kuvvetli bir emaredir ki hakikati Kur'aniyenin bu asırda parlak bir mucizeyi kübrasıdır. Zemin ve kainat onun ile alakadar. Sayit Nursi. Bismihi Subhanee. Aziz Sıddık kardeşlerim, garip ve latif bir halimi beyan etmek lazım geldi. Bir zaman meşhur bir allameyi harbin müteatid cephesinde cihada gidenler görmüşler.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 Halbuki benim çok kusurlu, ehemmiyetsiz şahsiyetim, pek cüz'i bir harika isnadına bedel, Risale-i Nur'un harikalarını ispat edip gösteren sikkey i mecmuası yüz derece, belki bin derece ziyade nurlara itimat kazandırır ve makbuliyetine imza basar. Hususan, nurun kahraman talebeleri, hakikaten harika halleri ve kalemleri ile imza basıyorlar. Said Nursi Bismihi Sübhaneh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 Fakat şimdilik karşımızda hakikati dinleyecekler içinde, dehşetli ve tezahür etmiş iki muannit, hem zındıka, hem komünist hesabına, biri emirdağında malum olmuş, biri de burada gayet dessasane, aleyhimizde iftiralarla memurları ürkütmeye çalışıyorlar. Onun için biz şimdilik çok ihtiyat edip, telaş etmemek ve inayeti ilahiyenin imdadımıza gelmesini tevekkül ile beklemek lazımdır. Said Nursi Bismihi Sübhaneh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 Ravza-i Mutahhara'nın makberi saadeti üstünde konulmuş. Hacı Seyyid kendi gözüyle asay Musa mecmuasını kabri Peygamberi Aleyhissalatu vesselam üzerinde görmüş. Demek makbul-ü nebevi olmuş ve rıza-i Muhammedi Aleyhissalatu vesselam dairesine girmiş. Hem niyet ettiğimiz ve buradan giden hacılara dediğimiz gibi nurlar bizim bedelimize o mübarek makamları ziyaret etmişler. Hadsiz şükür olsun nurun kahramanları bu mecmuaları tasihli olarak neşretmeleriyle pek çok faydalarından birisi de beni tasih vazifesinden ve merakından kurtardığı gibi kalemle yazılan sayr nüsalara tam bir mehaz olmak cihetinde yüzer tasihçi hükmüne geçtiler. Cenabı Erhamur Rahimîn o mecmuaların her bir harfine mukabil onların defter hasenatlarına bin hasene yazdırsın. Amin. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim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 ve bir dairede beraber bulunmamızdan, her vakit görüşüyoruz gibidir. Saniyen, bu yeni medrese-i Yusufiye'deki Risale-i Nur'un yeni talebelerine deriz. Kuvvetli hüccetlerle, hatta ehli vukufu da teslime mecbur eden işaret-i Kur'aniye ile, Nur'un sadık şakirtleri, iman ile kabre girecekler. Hem şirket-i maneviyye-i Nuriyye'nin feyziyle her bir şakirt, Derecesine göre umum kardeşlerinin manevi kazançlarına ve dualarına hisseder olur. Güya adeta binler dil ile istiğfar eder, ibadet eder. Bu iki fayde ve netice, bu acip zamanda bütün zahmetleri, sıkıntıları hiçe indirir. Pek çok ucuz olarak, o iki kıymettar kârları sadık müşterilerine verir. Sait Nursi Bismihi Subhanehu Aziz Sıddık Kardeşlerim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 Madem kanunen kendimizi müdafaa etmek için sabık mahkemelerde makinayı bize vermişler, burada o hakkımızı bizden hiçbir kanunla men edemezler. Eğer resmen çare bulmadınız ise, hariçten bizim avukat, her şeyden evvel bunun ile beş nüshasını çıkarsın, hem sıhhatine çok dikkat edilsin. Sayit Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Bugün benim pencerelerimi mıhlamalarının sebebi, Mahpuslarla mürafa ve selamlaşmamaktır. Zahirde başka bahane gösterdiler. Hiç merak etmeyiniz, bilakis benim ehemmiyetsiz şahsım ile meşgul olup, nurlara ve talebelerine çok sıkıntı vermediklerinden, benim cidden ve kalben onların şahsını ihanetler ve işkencelerle tazib etmeleri, nurların ve sizlerin bedeline olduğu ve bir derece nurlara ilişmemeleri cihetinde memnunum ve sabr içinde şükrederim, merak etmiyorum.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 Çünkü Saftil kardeşlerimiz ve ihtiyata daha alışmayan yeni kardeşlerimizin sözlerinden mana çıkaran casuslar bulunur. Habbeyi kubbe yapar, ihbar edebilir. Şimdi vaziyetimiz şaka kaldırmıyor. Bununla beraber hiç endişe etmeyiniz. Biz inayeti ilahiyi altındayız ve bütün meşakkatlere karşı kemal sabırla belki şükürle mukabele etmeye azmetmişiz. Bir diye hem zahmet. Bir batman rahmet ve sevabı netice verdiğinden şükretmeye mükellefiz. Sait Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim İki ehemmiyetli sebep ve bir kuvvetli ihtara binaen ben bütün vazifeyi i müdafaatı buraya gelen ve gelecek nur erkanlarına bırakma kalben mecbur oldum. Hususan H-R-T-F-S Birinci sebep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 kim onun ile görüşse, ona kapılır, cazibesi kuvvetlidir. Demek şimdi, işimi de sizlere bırakma maslahatımız iktiza ediyor. Ve yanınızdaki yeni ve eski müdafâatlarım, benim bedelime sizin meşveretinize iştirak eder, o kâfidir. Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim, Bugün manevi bir ihtarla sizin hesabınıza bir telaş, bir hüzün bana geldi.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 ne kadar zahmet çekilse aynı rahmettir. İbadet cihetinde böyle olduğu gibi, nur hizmeti dahi nispeten kemiyet değilse de keyfiyet itibariyle bire beştir. Çünkü bu misafirhaneye mütemadiyen giren ve çıkanlar, nurun derslerinin intişarına bir vasıtadır. Bazen bir adamın ihlası, yirmi adam kadar faide verir. Hem Nurun sırrı ihlası siyasetkârane kahramanlık damarını taşıyan nurun tesellilerine pek çok muhtaç bulunan mahpus bir icareler içinde intişarı için bir parça zahmet ve sıkıntı olsa da ehemmiyeti yok. Ve derdi maişet ciyeti ise zaten bu üç ay ahiret pazarı olmasından her biriniz çok şakitlerin bedeline, Hatta bazınız bin adamın yerinde buraya girdiğinden, Elbette sizin harici işlerinize yardımlar olur diye tamamiyle ferahlandım ve bayrama kadar burada bulunmak büyük bir nimettir bildim. Sait Nursi